İhlas Suresi Tefsiri Kur'an-ı Kerim 112 İhlas Söyle Bu hitap öncelikle Resulullah'a ve dolayısıyla hitap olunabilenlerin hepsinedir. Emrin böylece açıkça ifade edilmesinde bu tarifin bilhassa ilahi beyan olduğunu ve bunun aynen söylenmesi ve böylece tebliğ edilmesi gerektiğine tenbih vardır. Kabil makul olana ve telaffuz olunana şamil olur. Kemali de ile lafzın bir arada olmasındadır. Yani sadece kendi yanından bir düşünce, sırf akli ve nazari delillere dayalı olarak değil, Allah'ın bildirdiği hak kelamı olduğunu şeksiz, şüphesiz, kalbinle tasdik ve dilinle ikrar ederek kendi kendine söylediğin gibi başkalarına da tebliğ et ve açıkça söyle. Herkes de böyle söylesin. Birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Asır 103'e 3 ayeti gereğince böyle böyle diye tavsiye etsin. O müpteda olan bu zamirin bu surede merci'i geçmemiştir. Nüzul sebebine göre sorulmuş bulunan Allah'a raci olması gerekir. Yukarıki surelere göre de en yakın olarak suresinde geçen Allah ismi hatıra gelir. Fakat sure tek başına müstakil olarak okunduğu zaman bunların hiçbiri ortada bulunmadığı gibi zaten haberi de yine Allah ismi geldiği için her şeyden önce belirsizlik içinde bir belirlilik ve belirlilik içinde bir belirsizlik ifade eden bu zamirin mercii çok dikkat çekicidir. Bundan dolayı muhatapların durumlarına göre bunda bir iki vecih zikredilmiştir. Birisi, evvel ve ahir olan ve yani her şey üzerinde hazır ve nazır ve şahit olan vacibül vücut Hak Teala'nın zatına raci olmasıdır. Nitekim i̇bn Sina bu surenin tefsirinde bu zamir Allah Teala'nın zat mertebesinde ancak yani o demekten başka bir şekilde idrak ve ifade olunamayacağına işaret olduğunu söylemiştir. Yani kendisini ancak hakkı ile kendisinin bildiğini, zatını akılların almasının mümkün olmadığını, bundan dolayı zat mertebesinde ancak demekle tarif edilebilecek olan vaci bir vücut Hak Teala'nın zatı ve hüviyeti demektir. Fahrettin Razi de demiştir ki, ''Burada ve Allah ve ehad olmak üzere üç lafız vardır.'' Her biri taliplerin makamlarından bir makama işarettir. Birinci makam mukarrebin makamıdır ki Allah'a gidenlerin makamlarının en yükseğidir. Bunlar ki varlıkların varoluş açısından tek tek mahiyet ve hakikatlerine bakmışlar. Allah'tan başka bir mevcut görmemişlerdir. Çünkü lizatihi varlığı vacip olan ancak hak teâlâdır. Ondan başkası lizatihi mümkündür. Li zatihi, mümkün olan da varoluş açısından tek tek mahiyetine bakılınca mağdumdur, yani yok hükmündedir. Bundan dolayı onlar akıl gözleriyle Hak Sübhanehü ve Teala'dan başka var olan görmezler. ve mutlak anlamda bir işarettir. Fakat işaret mutlak olsa da işaret olunan yani müşaruni leh, ''Belli ve muayyen olunca o mutlak o muayyene ait olacağından söz konusu mukarrebin nazarında denilince Hak Sübhanehu ve Teala'ya işaret olur ve onlar hakikatte iki mevcut görmediklerinden dolayı o demek onlar için tam ve yeterli bir bilgi demek olur.'' ''Bu iki mülahaya zahaya göre zamiri Allah Teala'nın ismine değil doğrudan doğruya zatına racidir.'' demek oluyor.'' Fakat bunu böyle anlamak için lafzını zamir değil Esma-i Hüsna'dan Allah'ın güzel isimlerinden ilahi bir isim diye kabul etmek daha uygun olur. Nitekim zamir sıfatla tavsif olunmadığı halde Bakara 263'te olduğu gibi zamiri Rahman ve Rahim sıfatlarını almıştır. Bundan dolayı Allah'ın isimlerinden olduğunu söyleyenler olmuştur. O halde gerek zamir, gerek isim olarak Allah'ın zatına işaret olduğuna göre bu hüvve mübdete, mübdedasının haberi Allah'ın ismidir. Ehat de haberden sonra ikinci haberidir. Buna göre mana o Allah'tır, birdir demek olur. Hüvve denilmekle Mutlak bir varlık ifade edilmiş olduğu için mümkünat cinsinden olan arızi varlıkları haddi zatında varlık görmeyen ve hakiki varlık olarak yalnızca kendi zatından başka bir sebebe muhtaç olmayan kendisi bizatihi ve lizatihi varoluşunu gerektiren ve bir an için bile Yokluğunu farz ve tasavvur etmek imkansız olan vaci bir vücut bir cenabı hakkın zatını tanıyanlara karşı o demekle belli bir tanımlama yapılmış olur. İkinci makam azhabı yeminin makamıdır ki bunlar cenabı hakkı mevcut tanırlar, halkı da mevcut tanırlar. Bundan dolayı bunların gözünde ister istemez kesret denilen çokluk meydana gelir. Biri varlığı vacip olan ve yok olması imkanı bulunmayan hakkın zatı, öbürü de <gülüyor> yok iken var olan, var iken yok olabilen yaratılmış varlıkların çokluğudur. Bundan dolayı sürekli değişip duran bu geçici varlıklara o demek uygun olmaz. Ancak bu kesret arasında o sözü tek başına Cenab-ı Hakk'ı ifadeye de yetmez.'' Hakkı halktan ayıracak bir belirleyici gerekir. Bunların o sözünden hakkın zatını anlamaları için hüve lafzına Allah isminin de eklenmesine ihtiyaçları vardır. İşte bunlar için denilmiştir. Çünkü Allah kendisinden başka her varlığın kendisine muhtaç olduğu, kendisinin ise her şeyden müstani bulunduğu bütün kemal sıfatlarını zatında toplamış ve ilahlığa hak kazanmış bir mevcut demektir. Üçüncü makam Ashab-ı Şimal'in makamıdır ki hepsinin aşağısıdır. Bunlar vacibül vücudun ilahın birden fazla olmasını caiz görürler. İşte bunları reddetmek ve sözlerini geçersiz kılmak için ehad, bir diye açıkça tasrih ve ifade edilerek buyurulmuştur. Bu hüve zamirinde diğer bir vecih de bunun zamiri şan olmasıdır ki meşhur olan da budur. Gerek surenin istiklali gerek lisanın belagatı açısından bu daha uygundur. Bilindiği üzere zamiri şan söylenecek olan cümlenin önemini ifade etmek için cümlenin evveline getirilip şana irca edilerek İşin önemi hakkında önemli olan şudur ki anlamına kullanılır. Bu suretle haberi cümlesi olmuş olur. Bunda hüve zamiri hakikatte ifadesi lazım gelen mutlak bir şan olarak duyuran bir müpteda, onu batında ve zahirde bütün kemal sıfatı ile tecelli ettiren ismi celali de müpteda, Allah'ın zatını kesretten tenzih ile onun birliğini isbat eyleyen haberi, bu haberle Allah'ın birliğini ifade eden bu cümle dahi mübdedasının haberi olarak onunla birleşip onu beyan eylemiştir. Demek ki o şan Allah'ın birliği hükmünden ibarettir. Zaten esas maksat da o hükümden ibaret olduğu için açıklanmak istenen şey Allah'ın gerçeğinden ibaret olmuş olur. O Allah, cemal ve celal sıfatlarının hepsine hakkıyla ve eksiksiz olarak sahip olduğu ve bütünüyle varlığı kendisine ait bulunduğu cihette ilahlık kendisinin hakkı olduğu kesin bir birlik kazanır. İşte gerçek mabut olan Allah birdir, ikincisi olmayan bir tektir, biriciktir. Evvel ve ahir, ortaktan münezze, Hiçbir şekilde benzeri olmayan. Şura 42'ye 11. Hep birdir, yegane birdir. Nihayede yer aldığı üzere. Allah Teala'nın isimlerinden olan Ehad, Ezelde ve La-i Ezelde hep bir olan ve beraberinde bir başkası bulunmayan fert tektir. Bu öyle bir isimdir ki beraberinde olabilecek herhangi bir sayıyı nefih, red ve inkar için bina kılınmıştır. Arapçada bana hiçbir kimse gelmedi denir. Bu ifadede Hemze, Vav'dan bedeldir. Çünkü aslı vahittir. O da vahdettendir. Ehat lafzı 1 demek olan vahid anlamında dahi kullanılır ise de aslında aralarında önemli farklar vardır. Vahdetin kendinden başkasını nefiyetmek demek olan esas manasında ehat sözü en beliği olan ifadedir. Vahid kelimesi izafi ve itibariyle olabilir ve sayısal bir anlam ifade eder. Ehad ise zatın ne bölünme ve izafiyet ve de başka birisi şeklinde hiçbir sayıyı kabul etmeyen, hiçbir şekilde iki olması veya ikinci birinin bulunması ihtimali olmayan gerçek birdir, hep bir ve daima bir demektir. Vahid ile ehad eş anlamlı kelimeler değildir. Razi'nin naklettiği şekilde ezheri demiştir ki Allah Teala'dan başka hiçbir şey ehad ile tavsif olunamaz. Mesela <gülüyor> reculün ehadün, dirhemün ehadün denilemez. Recülün vahidün, dirhemün vahidün denilir. Ehad fert yani tek demektir. Ehad Allah'ın sıfatlarından bir spattır ki yalnızca kendisine mahsustur. Onda ona hiçbir şey ortak olamaz. Bundan başka Vahid ile Ehad arasında daha birçok bakımdan farklılıklar ortaya koymuşlar. Birincisi Vahid Ehad'de dahildir ancak Ehad Vahid'de dahil olmaz yani ehad sözü vahid kavramını da içine alır. Lakin her vahid ehad demek olmaz. Ehad denilmekle vahid denilmiş olur. Fakat vahid denilmekle ehad denilmiş olmaz. İkincisi yani filan kimseye vahid Mukavemet edemez denildiği zaman biri mukavemet edemez ama iki veya daha fazlası mukavemet eder anlamı çıkar. Halbuki denildiği zaman iki veya daha fazlası mukavemet edebilir anlamı çıkmaz. Ona mukavemet edecek hiç kimse yoktur anlamı çıkar. Üçüncüsü vahid isbatta ehad ise nef nefide kullanılır. İsbatta bir adam gördüm denilir. Nefide ise bir ehat görmedim. Hiçbir kimse görmedim denilir ve umum ifade eder. Rahıp der ki ehat iki şekilde kullanılır. Birisi yalnızca nefide öbürü de isbatta. 1. Nefi ile ilgili olanı o cinsin hepsini kapsam içine alır. Azına ve çoğuna gerek toptan gerek teker teker şamil olur. Evde ehat yoktur. Yani evde hiçbir kimse yoktur. Ne bir ne iki. Ne de daha ziyade, ne toplu halde, ne de tek tek hiç kimse yok demektir. Bu anlamda müsbet cümlede kullanılması caiz olmaz. Çünkü iki sayısı menfi cümlede sahih olursa da müsbet cümlede sahih olmaz. Buna göre denilse bunda hem tek tek vahidi ispat hem de gerek topluca gerek çeşitlilik bakımından vahidin fazlasını ispat mevcut olurdu. Oysa ehat denilince bunun mümkün olmadığı anlaşılır hat böylece Vahid'in daha fazlasına şamir olduğu içindir ki çoğul olarak hiçbir faziletli kimse yok denilmesi doğru olur. Nitekim sizden hiç kimse buna engel olamazdı. Hakka 69-47 buyurulmuştur. Müsbet cümlede kullanılan Ehad'a gelince o da 3 vecih'dir. A. 11-21 gibi sayılara munzam olarak kullanılır gibi. B. Muzaf. Veya muzaafun ilih olarak isim tamlaması şeklinde kullanılır. İkinizden biriniz yine efendisine şarap sunacak. Yusuf 12'ye 41. Ayetinde olduğu gibi ve haftanın ilk günü anlamında kullanıldığı gibi. C. Mutlaka sıfat olarak kullanılır ki buyurulduğu üzere bu sonuncusu ancak Hak Teala'nın Allah Teala'nın sıfatı olarak kullanılırsa caiz olur. Kelimenin aslı vahattır. Lakin vahat başkaları için kullanılır. Nitekim Nabira kraç bir yerde gündüz bizi geçip gidince sanki benim göçüğüm bir dostun yanındadır demiştir. Ebu Suud ve daha başkalarının beyanına göre hemzesi vav'dan mübtel olan ehat ispatta kullanalandır. Mesela Allah'la beraber başka birine ibadet etmeyin. Cin 72'ye 18 ayetlerinde kullanıldığı gibi Nefiye ait olan ve genel anlamda kullanılan ehad böyle değildir. Onun hemzesi asli hemzedir. İkisi de aslidir. Dahi denilmiştir. Bu surede her ikisi de zikredilmiştir. Ehad ile vaid arasını saleb şöyle ayırmıştır. Ehada iptidaen adet bina edilmez. Sayı saymaya başlarken ehad sineyn ilk denilmez denilir. Ehad recül denilmez, vahid recül denilir demiştir. Lakin razinin nakline göre İmam Halil ehadis neyin diye saymanın caiz olduğunu söylemiştir ki bunda vahid anlamına kullanılıyor demektir. 3- Hanefi alimlerinden bazıları da farkı şöyle nakl ve tarif eylemişlerdir. Ehadiyet hiçbir şekilde bölünmeye ve Sayıya ihtimali olmaz. Vahidiyet ise ikisini de ihtimallidir denilir. Oysa ne miyetün ehadün ne de elfun ehadün denilemez. Hatta bi ehadiyet zatın tekliğini vahidiyet ise sıfatta şeriki olmadığını ifade eder demiştir. Bazı araştırmacılar bunu aksini de söylemişlerdir yani ehadiyet ne zatında ne sıfatında ortağı olmayan bir tektir demektir. Allah Teala hakkında zat ve sıfat birbirinden ayrı olmadığı için vahid ile ehad aynı hükümdedir. Bundan dolayı bazı müfessirler burada ehad kelimesini vahid diye tefsir etmişlerdir. Niçekim Abdullah İbni Abbas'tan ve Ebu Ubeyde'den naklen gelen tefsir rivayetlerinde bunu vahid diye tefsir ettikleri söylenmiştir. Ayrıca tecezzi yani bölünme ve parçalanmayı kabul etmeyen vahid diye de tarif edilmiştir. Allah Teala hakkında vahid ve ehad birbirinden farklı olmamak bakımından aynı şeydir diye tefsir etmek herkesin kolayca anlaması bakımından daha kolay olur. Çünkü ehad demek vahid demektir. Fakat bununla arada hiçbir fark yoktur, sanılmamalıdır. Ebu'l-Beka külliyatında ehad kelimesinin vahid manasına da geldiğini bununla beraber aradaki bazı farkları kaydettikten sonra der ki iki vecihten her birine göre de ehad ile Murat olunan vahid bütün yönlerden birdir. Çünkü ehadiyet gerek adedi gerek terkibi gerek tahsili teaddüt çeşitlerinin hepsinden kurtulmuş olan özdür. Nisbi olan sayısız varlıkların ehadiyeti zatta yok olmasıdır. Bu özelliğinden dolayı tenzih maksadıyla kullanıldığı zaman vahide üstün tutulur. Zira vahidiyet sayısal çoğalmanın nefyinden ibarettir. Aynı yenenin çokluğu vahidiyette de nefyedilmiş olur ise de onda izafi bir çokluğun mevcudiyeti akla gelebilir.